Dünyayı Okumak programından bütün dinleyicilerimize merhaba ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Güzel bir Ocak ayı geçiriyoruz değil mi böyle kış kıyamet? Hı? Birazcık daha kar yağsın ama. Ee, hattımızda Şehnaz Tuna var. Çapraz Hayatlar Düz Cevaplar öykü kitabıyla. Şehnaz Hanım sesimi duyuyor musunuz? Gayet güzel duyuyorum Ayteşli. Çok geçmiş olsun rahatsız olduğunuz için size telefonla bağlandık. Aslında stüdyoda ağırlamak istiyorduk ama bugün böyle oldu. Size acil, şif acil şifalar Benimleksizlere... diliyorum. Evet özellikle bu konuda teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aslında çok isterdim orada beraber olmak ama çok ağır bir uyuşturucu ve A geçirdiğim için mecburen olsun bunun da böyle bir keyif olsun bakalım. Şeynaza'nın böyle genç yazarları Türkiye Edebiyatı'nda görmek Akif'i de beni de çok mutlu ediyor Sizi yazmaya iten nedir Oradan başlayalım mı Neden yazıyorsunuz Ne buluyorsunuz yazıda ee, Çünkü yazılarınızı biraz da Sağaltıcı olarak kullandığınızı Düşündürttü bana yazdıklarınız Biraz oradan girelim mi ne dersiniz Tabii memnuniyetle Aslında bu Benim bir hayalimdi Her yazarın hayali Zaten yazar olmaktır ben aslında iki hayalimi bir arada yaşadım çapraz hayatlar düz cevaplarla. Şöyle ki ben aynı anda klinik psikoloğum, klinik psikoloji üzerine mesleğimi icra ediyorum. Zaten kitapta da hem edebiyat hem de psikolojiyi bir araya getirmeye çalıştım. İkisini harmanlamaya çalıştım. Edebiyat da psikolojide benim küçükikten beri gönül bağladığım iki alandı. Ee, işte, psikolog oldum. Daha sonra 40 yaşından sonra aslında e, bayanların yaşı pek söylenmez derler ama ben söylüyorum. <gülüyor> çok hoşuma gitti. <gülüyor> aslında 47 yaşındayım. E, genç işte. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Yeni orta yaş. Tabii. Yeni orta yaş. Doğru. E, fakat ben 40 yaşından sonra yazmaya başladım. E, dolayısıyla e, bu süreçte e, dediğim gibi hem mesleğimi hem de edebiyatı olan aşkımı e, bu eserde bir araya getirmeye çalıştım. Getirebildiysem de ne mutlu bana. Şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Sizi tanımıyorum tabii ki hiç görmedim de. Ama evet. sanki e, pek de içinde yaşamadığınız bazı kesimlerden öyküler üretiyorsunuz. Şimdi bu tabii biraz e, riskli bir iş. Hı hı. Doğru mu? E, lehçe kullanıyorsunuz. ...onların hayatı algılışına dair yorumlarda yapılıyorsunuz. Bunlar mesela sizi korkutmuyor mu, ürkütmüyor mu? Şimdi biraz mesleğimden dolayı da olsa... ...hem deneyimlerim hem de gözlemci yanım güçlü olsa gerek. Aslında bunlar sadece kurgu değil. Sonuçta benim biraz hayat birikimlerimin de bir harmanı oldu... Ee, sonuçta e, kurguda her zaman Bir risk vardır e, Çünkü okuyucuya sesleniyorsunuz İnandırıcı olmak zorundasınız e, Hata kabul etmez e, Benim de muhakkak hatalarım Olmuştur tabi hatta Süçlüysen ettiysen de şimdiden e, af ola e, Ama e, Ben özellikle e, o, Evet e, dediğiniz gibi O kesini aslında çok içinde olmadığım bir kesini kullandım Ama diğer taraftan da e, Çok insanla da Haşır meşir oldum Belki biraz e, onun yansıması da olmuştur. Belki biraz o cesareti, yani o itici gücü oradan almışımdır diye düşünüyorum. Şeyiniz hanım e, burada ben araya gireyim. Buyurun. Şimdi uykuda e, Durkaym'dan bir alıntı var intihar kısmında. Evet. E, ve e, arkasında da e, intihar riski olan kişilerin e, Uyarıcı nitelikleri, davranışlarından falan bahsediyorsunuz. Evet. Yani buradaki e, çapraz hayatlar sizin e, öykülerinizde de hem edebiyat hem profesyonel yaşantıyı çaprazlamak anlamına mı geliyor? Öyle mi okuyalım bunu? Şimdi şöyle aslında e, ismiyle <gülüyor> çok örtüşen e, bir eser oldu. Daha doğrusu şunu da itiraf edeyim. E, İsmi ben bulmadım. İsim e, yayın evimin e, yönetmeninin e, şeyidir, e, buluşudur. E, ve ben okuduğum anda dedim ki bu tamam. E, çünkü e, o aşamada biraz zorlanmıştım açıkçası. Yani insan böyle bir türlü bir şey yakıştıramaz ya. E, hı hı. Şöyle bir şey. E, burada aslında e, iki parçalı ya kitap dikkat ederseniz hı hı. önden öyküler var. Hı hı. Arkadan da bunların işte... E, kimisi deneme bazında kimisi daha didaktif bilgi verme doğrultusunda bir takım daha düz yazılar diyeceğimiz yazılar var. Dolayısıyla burada aslında öyküler hani çapraz hayatlar yani hepimizin hayatı bir noktada bir yerlerde kesişiyor aslında o öyküler kesim olarak farklı kesimler olsa da bir şekilde hepimizin yaşadığı şeyler var orada işte hayal kırıklığı var aşk var sevgi var Ümit var bunu öyküleri biraz daha çapraz hayatlar olarak temsil etmek istedim ben dün cevapları ise ardından gelen işte hani o mesleki temaların mesleki açıdan açıklamaları gibi düşündüm yani öyle bir birleşim yaptık. Tabii burada burada e, mesleğinizden kaynaklı olarak sordum tabii bunu da e, burada tabii, tabii. öykünün e, okur tarafından okunurken e, oradaki karakterin yanılmıyorsam 17 karakter var değil mi 17 öykü var evet, 17 karakter var, var. 17 karakterin karakterle empati kurması e, o orada yaşanan e, süreçleri, e, de, yani okurken e, zihninde üretmesi, onlarla empati yapması, e, metinle e, okur arasında kurulan ilişkiyi sadece e, edebiyat bağlamından çıkartıp birazcık böyle sağıltma, e, kendini iyi hissetme haline doğru e, götürebilir mi? Böyle bir iddiası var mı? Diyin ve ya. Şimdi aslında şöyle bunu ben yaparken biraz risk aldım ben asıl riski burada aldığımı düşünüyorum çünkü çok rastlanmış bir tarz değil yani edebiyatla psikoloji normalde çok paralel bilimlerdir biliyorsunuz hı hı. hani çağlar boyunca iç içe geçmiştir ama bunu bir yazı formatında edebi bir şeyin arkasından böyle arkadan dün diye bir didaktik bilgi birikimini paylaşmak aslında biraz riskti. Ama benim burada şunu hedefledim. Evet insanlar hakikaten öykü okumayı seviyorlar, edebiyatı seviyorlar ama bir taraftan da hani nacizane uzman gözümle hani olabildiğince e, didaktif kısa ama öz bilgileri okurlarla paylaşmak istedim. Mesela ben burada şeyde en çok, e, aşkta çok zorlandım. E, şimdi bana aşkla alakalı yüzlerce dert geliyor. İşte hepsini oturuyoruz çalışıyoruz. Aşk ayrılık, acılar geliyor işte. E, aşk acısı geliyor. Aşk mutlulukları geliyor. E, geliyor da geliyor. Onları çalışıyorsun ama... <gülüyor> Tedavi işte, ediyor bu, musunuz peki? <gülüyor> Valla edebildiğimce ediyorum tabii ki. <gülüyor> Hangisini? Aşk acısını mı tedavi ediyorsunuz? Aşk mutluluğunu mu? Aşk mutluluğunun tedaviye ihtiyacı var zaten. <gülüyor> keşke, keşke bütün danışanlarım e, o mutlulukla gelse de hep beraber onu yaşasak ama tabii ki zor durumlar oluyor. E, yani aşkın e, çok yaraladığı noktada e, hani kişi hayattan be bezleyecek, hayattan vazgeçecek e, duruma bile gelebiliyor. Zaten benim e, aşkın tanımında e, e, işin içinden çıkamadım açıkçası. E, ve en son dedim ki ben en iyisi bunu böyle özgürce İçimden geldiği gibi yazıyım ve orada bir takım e, dikotemiler kullandım dikkat ederseniz. Hı hı. E, böyle zor, zorladı beni. O bölüm zorladı. Ama e, onun dışında ki diğer yazılar hakikaten birazcık riskti. Yani orada biraz bilimsel bilgiler de yer alıyor. Ama geri dönüşünü çok iyi aldım. E, o zaman dedim ki bazen hayat e, risk almaya değiyor galiba diye düşündüm. Çok güzel. Şeniz Hanım izin verirseniz programın bu bölümünde... Bir şarkıya kulak vermek istiyoruz. Tabii ki. Elena Kristova'dan Sekiz Mum diye bir şarkı seçtik. Ee, bakalım <gülüyor> siz de beğenecek misiniz? Elena'ya bir kulak verelim. Tabii ki. <gülüyor> Şehnaz Hanım'la konuşmaya devam ediyoruz. Destek yayınlarından çıkan çapraz hayatlar, düz cevaplar. Şehnaz Hanım bu öykülerin arkasından yazdığınız düz yazılar üzerine konuşuyorduk. Tam orada kalmıştık bu bir risk mi değil mi diye. Şimdi ben evet. ok okurken o, o, o bölümde tabii biraz inciniyor okur. Çünkü sizin öyküleriniz e, belki okurda sizin anlatmak istediklerinizden başka duygular da üretiyor. Çünkü hepimizin geçmişi farklı. Ama arkasından bir böyle açıklamayla karşılaşınca e, ben yanlış mı anladım diye bir duyguya kapılıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. E, burada e, edebiyat, yani bana öyle geliyor ki edebiyat düz metinden daha güçlü. Çünkü kapsayıcılığı daha fazla. Örneğin demin dediniz ya aşkı anlatmakta güçlük çektim. Ama edebiyatı düşününce ben öyle eserler var ki aşkı hissediyorsunuz orada anlatabiliyor muyum? O, o, o yüzden o, orada bir benim bir burkulmam oldu anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Çok iyi anlatıyorum. Tabii mesela edebiyatta aşkı tek bir cümleyle anlatabilirsin. Tek bir cümle yeter bitti. Ama e, düz metinde evet şimdi e, dedim ya riski, riski alma e, korkum benim de oradaydı. Çünkü şimdi benim e, öykülerin hepsinde bir tema var e, ağırlıklı e, tema var ve ben o temanın üzerinden e, gidiyorum. Ha, ama e, okuyucu onu e, okurken başka bir tema çıkarabilir kendine. Burada e, hani yüzleşeceğiniz risk belki buydu. Ama e, şimdiye kadar işte Ekim'de çıktı e, kitabım. Üçüncü baskısı oldu. Şimdiye kadar bir olumsuz bir yorum almadım. E, ama e, tabii ki her zaman her tür eleştiriye e, bir yazar olarak... E, hoşunuza da... hoşunuza giden yorumlar geliyor mu? Onları paylaşır mısınız bizle? Mesela en çok hoşunuza ne gitti okurlardan gelen? Evet. En çok bakayım şurada ya kendime de birazcık ben bunları not aldım. Ee, güzel yorumlar geliyor. Ee, i̇şte çok sade ve çok akıcı e, dille yazdığından bahsediyorlar. Ben de katılıyorum. Zaten hedefim oydu açıkçası. Ee, hani kişileri boğmadan, e, sıkmadan. Mesela bir yorum demiş ki e, yeni yılın ilk dakikalarında başladım 4 saatte. E, aşkla neden bitti diyerek bitirdim demiş. <gülüyor> Yılı mı bitirmiş? Ee, Herkes aşka takılıyor e, galiba. <gülüyor> Gerçekten öyle. Mesela bu, bu okur demiş ki içindeki hikayeler ve o hikayelerin psikolojik nedenlerini anlamak, anlayarak kendime ders alarak okudum demiş. Mesela kimisi e, böyle bir ders çıkarmış e, kendisine. E, mesela ben e, ölümle alakalı bir... E, şey anekdot vermiştim işte e, ağlayarak geldiğimiz e, hayata bir damla gözyaşıyla veda ederiz diye e, orada aslında yazar dostumun e, güzel bir yorumu var o da demiş ki bir damlacık gözyaşının keşine takılmış yazmış dostum demiş e, Hı, yani demiş aslında ya. yorumları oradan o düz düz metinden de almışım e, başka neler gelmiş şimdi e, yani mesela, ha, buyurun lütfen Evet işte gene benim aslında bu kitabın arkasında yer alan hani aşk, yıkım, pişmanlık, yas, travma, suçluluk gibi en insani duygu ve tepkilerin işlendiği bu öykülerde kendinden bir parça bulacaksın diye oradan bir alıntı yapılmış. Bu, buyurun ben öldüm Şimdi rahatsız. şey danışanlarınızdan ne, neler geldi? Mesela bu, bu öykü benim mi diye soran oldu mu size Çok <Gülüyor> güzel. Gibi. Hayır olmadı çünkü bir öykü yani 10 17 senelik meslek hayatımdan bir tane bile bir öykü kullanmadım ama bakın ne diyorum muhakkak etkileşimler vardır ama ben burada bir vaka kullanmadım bunların hepsi baştan sona tamamen kurgu ama işte belki bir titreme aklımda kalmıştır onu resmetmişimdir işte orada bir, bir duygunun yoğunluğu beni çok etkilemiştir onu yansıtmışımdır onlar muhakkak hani o birikimlerim dediğim e, o şekilde muhakkak yansımıştır. Ama ben e, hikaye kullanmadım. Yani vaka hikayesi kullanmadım. Ama şey enteresan olmaz mıydı? E, hani bu bir deneyim pratiği var orada. Aslında danışanınızı e, siz başka biçimde inşa ediyorsunuz ya. Kendisi dışında birisi inşa ediyor. Ve edebiyat aracılığıyla başka bir inşa var. Yani... E, Kendisi dışarıdan nasıl algılanıyoru görmek açısından danışanlar açısından da çok enteresan bir deneyim pratiği katabilirdi. Yani deneysel roman tadında böyle bir pratik katabilirdi. Yani hani tam tersine. Ee, ...keşke kullansaydınız diyeceğim. hani <gülüyor> çok mu... Ee, şey, ...şey olacak ama... absürt olacak ama... ...keşke kullansaydınız... Mesela ...ben danışanınız olsaydım... ...arardım ya... ...benden... ...neremden etkilenmiş cevap alan <gülüyor> ...benden ne var... Ee, ...şeyde... ...kitapta hani kadar diye... ...bütün iş dünyasını... E, ...psikologuna açıyor olsa da... ...bunu bir kurgu metinde... ...görmek muhakkak ister... ...ama... ...kim bilir... ...belki de orada da... ...bir kırgınlıklar olurdu... ...belki niye beni yazmadı... E, ...derdi... ...bilemiyorum... ...yani... Benim zaten baştan hedefim tamamen e, kurguydu. Yani tamamen e, edebiyat e, hani kendinden hiçbir şey kullanmadan e, sıfırdan bir şey yaratmaktı. Ama e, yarın öbür gün ileride şimdi benim önümde bir roman projem var. Bir psikolojik roman e, işte bu ay içinde başlıyorum inşallah. Aa, biraz bilgi e, verseniz o ne üzerine? E, orada bir... E, Bipolar, manik, depresiz bir e, karakter üzerinden, bayan karakter üzerinden gidecek. E, şimdilik bu kadarını söyleyeyim. <gülüyor> Spoiler <gülüyor> bu kadar yani. E, ama, ama biraz daha zaman var tabii onun için. Fakat ilerleyen aşamalarda e, kim bilir e, belki yapabilirim de böyle bir şey. Yani bir vakalarım üzerinden de yapabilirim. Çok yapıldı biliyorsunuz. Zaten evet. yalomla e, bu, bu iş çok... E, Asıl Yalom'un yaptığı bir şeydir vaka üzerinden sonra bir sürü psikiyatristin çalıştığı bir konu oldu. Yani neredeyse bir seri, böyle... seri olur yani. Bu tatlı bir yayın serisi olur yani. Vakalardan evet. öyküler öyküleri öbür tarafa... Evet, evet. çok tabii çok tabii. o kadar farklı şeylerle karşılaşıyoruz ki aslında gerçekten... Yani yazsam roman olur tadında çok hikayelerle yüzleşiyorum seanslarımda. Dediğim gibi yani çok hani şimdiden öyle bir net bir şeyim yok, net bir çizgim. yani ben bunu asla yazmam diye bir şey yok. Sadece bu bu, bu, bu projemde öyle bir niyetim yoktu. Ee, en fazla etkilenden öykü hangisi? hem fazla etkilenilen e, Laterna'dan e, çok etkilenen var bir de ya bu şey neternete bir açıklayayım hani bu babaannesi ve işte bu Laterna kayıp Laterna nasıl buluyor ailenin yadigarı o or ha, evet, evet. Bir, de, bir de benim ilk öyküm bu işte gene aşk <gülüyor> e, bunun sonu şey... kötü bitiyor <gülüyor> ama vallahi mutlu son yok <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> kan kan gölüne dönüyoruz seyfikinin soru <gülüyor> efendim onun sonu bıntılı bitmiyor diyorum kan gölüne dönüyor Yok, evet, evet evet o bir tabi me melodrama ve şey e, yani o acıklı da bir hikaye evet, ve evet. bir şey itiraf edeyim ben bu hikayeyi yazdığımda ağladım hatta ben bu hikayeyi halen okuduğumda böyle bir kötü olurum neden bilmiyorum e, o hikayeyi de zaten ilk öyküdür o zaten aşkla başlamak istedim e, ondan çok etkilenen var. bir de Laterna'dan ama benim kendi favori öyküm hangisi derseniz, e, bu e, ağlamakla alakalı ağlayamayan bir adamın açıklı hikayesi diye bir öykü var. Hı hı. Benim kendi en favori öykülerimden biri odur. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Ee, Şehnaz Hanım, e, burada e, çapraz hayatlar düz cevapları aslında okurken. Öndeki öykülerde çapraz hayatları görebilir, arkasındaki metinlerde düz hayatları bulabilir, karakterle e, empati yapabilir, e, yeni açılımlara olanak sağlar. E, programımıza katıldığınız için e, çok teşekkür ediyoruz. E, e, İyi ki e, katıldınız. E, umarım e, romanınız bittiğinde sizi stüdyoda e, konuk kalmak iyileşmiş e, bir halde, e, iyileşmiş bir halde stüdyoda <gülüyor> konuk kalmak da istiyoruz diyorak inşallah. E, çok teşekkür ediyoruz. E, i̇yi ki bağlandınız. Ben, iyi ki yazdınız. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı ve güzel yayınlar diliyorum. Çok, çok sevgilerim iletiyorum. Sevgili çıkar dedi dinleyicileri bugün Şehna Aytuna bizimle birlikteydi destek yayın etiketiyle çıkan çapraz hayatlar düz cevaplar kitabı ile birlikte iyi haftalar diyorum Ben Akif Pamuk Ben Aytaç Timur gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın.